Evet, ilkelerle devam ediyoruz. Bayağı bir ilkeden bahsedeceğiz. bayağı bir kalabalık yerleri konuşacağız. En önemli şeyleri söylemiştim zaten dün de, dün de bahsetmiştik. Tek tek başlayalım arkadaşlar. Klasik koşullanmanın en önemli ilkesiyle aslında başlamak gerekiyor. Bitişiklik ilkesi. Bitişikliğin diğer ismi yapışıklık olarak da karşımıza geliyor. Peki sorularda nasıl anlamak gerekiyor? Arkadaşlar, bitişiklik ilkesinde nötr uyarıcı ile... Koşulsuz uyarıcının zamansal ve mekansal olarak eşleşmesidir. Yani şöyle düşünün bizim o klasik örneğimizden yola çıkacak olursak dedik ki Nötr olan uyarıcı artı koşulsuz olan uyarıcının yan yana gelmesi gerekiyor. Önemli olan bütün hikaye bu. Peki ne dedik? Zille et yan yana gelir ise. Bakın zil çalarsam arkasından da et gelirse hayvancı ne yapar? Bir zaman sonra zilin arkasından etin geldiğini artık koşullanmaya başlar. Dolayısıyla da Pavlov der ki burada ideal bir zaman aralığı olmalı. Arkadaşlar ideal zaman aralığı şudur Pavlov'a göre 0.5 saniyenin altına düşmemeli aynı zamanda 30 saniyeden fazla da olmamalı. Şöyle ki <gülüyor> eğer zil çalarsam ama 5 dakika sonra arkasından et gelirse yani zamansal mesafe eğer artarsa bu ne olacaktır koşullanmayı azaltan bir durumdur. <gülüyor> o zaman lütfen unutmayın, Pavlov'a göre en ideal koşullanma nerede ortaya çıkar? 0.5 nokta saniye ya da 30 saniye içerisinde ortaya çıkması gerekir diyoruz. Anlaştık. Devam edelim. İkincisi, bitişiklik türleri. Burada <gülüyor> birden fazla bitişiklik var. Aslında Ivan Pavlov'un burada yaptığı soru şu: diyor ki en yüksek koşullanma en yüksek koşullanma hangisidir? Yani bizim burada cevap arayacağımız soru bundan ibaret. Peki tek tek bakalım Pavlov'un yaptığı deneyleri konuşalım. Bunlardan bir tanesi ize ya da izli koşullanma. Lütfen dikkat edin. Pavlov Zil çalıyor. Zil çalmayı sonlandırıyor. Ve zil çalmayı bitirdikten sonra şurada et geliyor. Peki arkadaşlar koşullanma meydana gelir mi? Evet gelir. Ancak en yüksek koşullanma bu değildir. Devam edelim. Bu değilse başkalarına bakmak gerekiyor. Yine bunlardan bir tanesi gecikmeli koşullanma. Gecikmeli koşullanmada dikkat edin. Zil çalıyor. Zil çalmaya devam ederken. Zil çalmaya devam ederken. Hemen akabinde şurada bir yerde... Et geliyor. Peki koşullanma oluşur mu? Evet. Hatta şunu söyleyeyim. En yüksek koşullanma gecikmeli koşullanmadır. Ama diğer koşullanma türlerini konuşmakta da fayda var. Bunlardan bir tanesi eş zamanlı koşullanma. <gülüyor> eş zamanlı koşullanmada Pavlov... Zi ve eti aynı anda veriyor. Arkadaşlar aynı anda geldiğinde koşullanma olur mu? Daha doğrusu zile koşullanma olur mu? Hayır. Yani Pavlov diyor ki zile koşullanma olmaz. Çünkü neden? Et daha baskındır. O yüzden biz buna birazdan ne diyeceğiz? Gölgeleme. Burada koşullanma oluşmaz. Devam edelim. Temporal ya da geçici koşullanma. Pavlov yaptığı deneyde bu sefer hiç zil çalmıyor. Ancak 10 dakikada bir et veriyor. 10 dakikada bir et veriyor. Peki zil çalmıyorsa zaten zile koşullanma olmaz. Peki neye koşullanacaktır? Zamanı. Bakın burada zamana koşullanma ortaya çıkar. Aslında insanların biyolojik saati tam da temporal koşullanmayı anlatır. Yani şöyle düşünün. Her sabah altıda kalkan bir insan alarm bile kurmasa ne yapar? Altıda gene kalkar. O yüzden de bu temporal koşullanmadır. Ya da <gülüyor> her gün... Ee, saat 12'de yemek yiyen bir insan saat böyle 12'ye gelirken ne olur? Açlığını hissetmeye başlar. Çünkü neden? Biyolojik saatle alakalı bir şey. Şimdi bu saatler değişti ya hepimizin ise tersi döndü biraz değil mi? Bundan kaynaklanıyor işte. Yani normalde biz uyandığımızda gündüz oluyordu. Ama şimdi bir kalkıyorsun sabah 8 ama hala hava karanlık İşte bu maalesef bizim temporal koşullanmamızı da etkileyen bir durum. Son olarak da son olarak da tersine koşullanma. Tersine koşullanmada Pavlov ilk önce bu sefer et veriyor. Eti verdikten sonra arkasından zil çalıyor. Acaba zile koşullanır mı Pavlov'a göre? Hayır. Ama burada bir dip nokta var. Burada iki kişiyi konuşacağız. Pavlov ve Reskorla. Arkadaşlar birazdan bahsedeceğim ama şimdiden söyleyeyim. Pavlo'a göre zile koşullanma oluşmaz. Ama Rescorla'ya göre koşullanma olur ve bunun adı Rescorla'da birazdan anlatacağım olumsuz haberciliktir. Evet şimdi konuştuklarımızı bir tekrar edelim. <gülüyor> Şimdi tahtaya bir bakın Şu çok önemli bir nokta tek tek ne olduğunu konuşalım arkadaşlar sorular gelecek karşınıza sorularda yayınlarda da hatalar olduğunu lütfen unutmayın gerçekten çok enteresan hatalar da yapıyorlar yayın evleri şöyle ki şimdi ize koşullanma ya tamam ize koşullanmada koşullanma ortaya çıkar ama yüksek değildir neden çünkü ben burada ne yapıyorum zili çalmayı sonlandırıyorum. Bak zil çalmayı bitiriyorum, bitirdikten sonra et geliyor. E Pavlo ne dedi? Aradaki mesafe çok uzun, olmamalı dedi. Dolayısıyla da ize koşullanmada çok yüksek koşullanma oluşmaz. <gülüyor> Gecikmeli koşullanmada zil çalmaya devam ederken, bakın hemen akabinde et geldiği için hayvan zille et arasındaki ilişkiyi ne yapar? Daha iyi anlar. O yüzden de en yüksek koşullanma buradadır. Eş zamanlı koşullanmada zille et aynı anda gelirse hayvan zili fark etmez. Ete koşullanmıştır zaten. Dolayısıyla diğerini fark etmez. <gülüyor> Temporal koşullanmada zile koşullanma zaten oluşmaz. Zamana koşullanır. Mesela şöyle düşünün. 40 dakikada bir ara veren bir öğretmen ne yapar? Öğrenciler 40 dakikada bir molaya koşullanırlar. Tersine koşullanmada ise önce et gelir. Pavlov der ki etin arkasından zil de çalsan, davul da çalsan artık bir anlamı kalmaz. O yüzden de Pavlov ne der? Koşullanma oluşmaz. Anlaştık. Mı? Peki devam edelim bakalım. 3. Üç. Üçüncü ilkemiz peki stretch. Arkadaşlar ne demiştik geçen derste? Dedi ki klasik koşullanmada. <gülüyor> eski koşullanmada davranışı güçlendiren, davranışı güçlendiren ve pekiştiren, davranışı güçlendiren ve pekiştiren uyarıcı kimdi? Koşulsuz uyarıcıdır. Koşulsuz olan uyarıcı her zaman, her zaman tepkiden Önce gelir. Bizim Pavlov'un deneyinde zil nedir? Koşullu uyarıcı. Peki benim pekiştirecim kimdir? Et. Yani koşulsuz olan uyarıcı. Şöyle düşünün et ortamdayken yani zilin arkasından et geldiğinde hayvanda daha yüksek bir koşullanma olur. Ama zilin arkasından et gelmezse ne olur? Bir zaman sonra zile tepki Vermemeye başlar. Aynen öyle. O yüzden de durum bu. Şimdi bunların hepsi birer bağlantı noktası. Yani şey <gülüyor> bunları anlatırken arkadaşlar olayın bir mantığı olduğunu lütfen unutmayın. Bak pekiştireçlerden sonra neyi konuşacağız? Sönme kavramını. O zaman dört sönme diyelim. Sönmenin diğer adı deneysel çözülmedir. <gülüyor> Sizden bir isteğim daha var. E, lütfen yaptığımız tanımlara çok dikkat edin. Çünkü neden? KPSS son yıllarda tanım da sormaya başladı. Yani artık sadece örnek üzerinden gitmiyorlar. Doğrudan bilgi istiyorlar. Sizden buna da dikkat edelim. O yüzden yaptığımız tanımları mutlaka yazın. Şöyle ki, sönmede arkadaşlar diyoruz ki pekiştireç. Yani kim? Evet. Pekiştireç yani koşulsuz uyarıcı ortamdan çıktığında veya bakın bu e, aynı kavramı sönme kavramını farklı farklı tanımlıyoruz şu an. Bir tanesinde dedim ki pekiştireç ortamdan çıktığında yani et ortamdan çıktığında ya da koşullu uyarıcı tek başına verildiğinde. Koşullu uyarıcı tek başına verildiğinde koşullu uyarıcıya gösterilen tepkinin azalması veya zamanla ortadan kalkmasıdır. Veya zamanla ortadan kalkmasıdır. Şimdi biz klasik örneğimizden gidelim. Arkadaşlar. Tanımda diyor ki bak dikkat edin klasik koşullanmanın sönme tanımında diyor ki koşulsuz uyarıcı ortamda olmayacak. Kim yani olmayacak? Et. Peki neye olan tepkinin azalması gerekiyor? Koşullu olan uyarıcıya değil mi? O zaman şöyle diyelim. Ben zil çaldım. Peki arkasından et verecek miyim? Hayır. Et gelmiyor arkasından. Hayvan zaten zile koşullandı. Bakın zili çaldım arkasından tepki verdi. Ama zilin arkasından artık et gelmezse yani pekiştireç ortamdan çıkarsa bir zaman sonra ne olacaktır? Zile gösterilen tepkide azalma ortaya çıkar ve en sonunda zile tepki vermemeye başlar. Bu durum nedir? Sönme. Şimdi bu... Sönme süreci olarak karşımıza geliyor. Burada önemli olan nokta şu. Aslında bir püf noktası yani. Öyle düşünebilirsiniz. Arkadaşlar biz ne türlü zil ilk başta değil mi? Biz ne yaptık? Zile koşullandırdık. zile öğrenme haline getirdik. Ama yani sönme olayında sorun ne? Zaten koşullu olan uyarıcı tekrar ne haline geldi? Nötr, uyarıcı haline geldi. İşte dolayısıyla da benim için anlamlı olan bir şey anlamsız hale gelmeye başladı. Ve bu tepki bir zaman sonra ortadan kalkar. Bir şey daha var. Şimdi Bir şey daha, bir şey daha var. Bitmez bizim öğrenmede. Ee, edimsel koşullanmada yine anlatacağım. Ama arkadaşlar lütfen şunu unutmayın. Klasik koşullanmanın sönmesinde sönme yaşanmadan önce herhangi bir tepkide artış olmaz. Tamam mı? Bak edimsel koşullanmanın sönmesinde sönme yaşanmadan önce tepkide bir artma olur. Ama klasik koşullanmanın sönmesinde doğrudan azalma vardır. Herhangi bir artış söz konusu bile değildir. Şimdi bu tarafa sönme örnekleri yaptık. Tek tek o örnekler üzerinden gidelim. Geçen derslerle biraz bağlantı kuralım. Arkadaşlar biz geçen dersimizde... İşte arıdan korkan bir insandan bahsetmiştik. Nasıl korkmuştu? Ara onu ısırdığında canı yandı, acı hissetti. Haliyle arıdan korktu. Arı nasıl bir uyarıcı? Koşullu arı. Doğuştan tepki veriyor muyuz arıya? Değil mi? Arı koşullu bir uyarıcı. Bu da koşullu bir tepki. Şimdi bu davranış nasıl söner? Yani bu korku ortadan nasıl kalkar? Şöyle kalkar. Eğer arı beni artık bir dahaki karşılaşmalarımızda ısırmazsa, bakın ne olur arıyı gördüm beni ısırmadı korkum azaldı. Arıyı gördüm ısırmadı azaldı arıyı gördüm en sonunda arıya olan korkum ne oldu sıfır noktasına gelmiş oldu. Arkadaşlar bu da nedir klasik koşullanmanın sönmesi. Evet tanımla bakın örtüştürmeye çalışın bunları. Sadece koşullu uyarıcı var. Koşulsuz uyarıcı ortamda mı? Yok. Acı ortamda yok. Dolayısıyla da koşullu uyarıcıya verilen tepkinin azalması veya zamanla ortadan kalkması. Peki bir şey daha soracağım. Ödül veya cezadan bahsettim mi? Bahsetmedim. Ödül ve ceza klasik koşullanmada yoktur. Tamam. Devam edelim. İkinci bir sönme örneği yapalım arkadaşlar. Dayaktan. Korkmak mesela. Şimdi dayak ya da fiziksel saldırı, fiziksel şiddet insanda doğal olarak korku yaratır mı? Yaratır. Hayvanlarda da yaratır, insanlarda da. O zaman dayak nasıl bir uyarıcı? Koşulsuz. Buna verilen tepki ne olacaktır? Koşulsuz tepki. Okula bir öğretmen geldi. Çocuklar öğretmeni tanımıyorlar. Öğretmenle alakalı herhangi bir duyguları yok. Öğretmen nasıl uyarıcı? Nötr. Ne zamana kadar? Adam psikopat çıkarsa. Adam önüne gelen çocuğu dövmeye başlarsa eğer yani nötrle koşulsuz yan yana gelirse bir zaman sonra çocuklar ne yapar öğretmenden korkmaya başlar. Dolayısıyla benim nötr olan uyarıcım ne olur koşullu hale gelir. Peki benim koşulsuz tepkim ne olur koşullu tepki haline gelir. Hadi bu davranışı söndürelim. Öğretmen ne yapmazsa artık sönme yaşanır imana gelirse... Artık çocukları dövmezse yani öğretme, öğretmenin arkasından dayak gelmezse ne olur bakın çocuklar korkmamaya başlar. Öğretmeni gördüm bahçede öğretmen kimseye bir şey yapmadı korkumda ne oldu azalma yaşandı. Öğretmeni kantinde gördüm kimseye bir şey yapmadı korkumda azalma yaşandı. E bakın öğretmeni koridorda gördüm. Yine bir şey olmadı. Dolayısıyla da giderek azalan bu durum ne olacaktır? Sönme anlamına gelecektir. Anlaştık Evet, böylece öğretmenden korkan bir çocuğun da korkusunu azaltmış olduk. Bu ne demek biliyor musunuz? E, atandığınızda öğrencilerinizin okul korkusunu ya da ders korkularını da bu şekilde ortadan kaldırabileceğiniz anlamına geliyor. Yani bir şeyleri sönme yoluyla da değiştirebilirsiniz. Gelelim son bir sönme örneği yapalım. Arkadaşlar bozuk yiyecek yiyen bir insan ya da hayvan midesi bulanır mı? Bulanır. O zaman bozuk yiyecek nedir? Koşulsuz uyarıcı. Buna verilen tepki ne olacaktır? Koşulsuz tepki. Hatta e, aramızda kalsın ben bu örneği kendimden vereyim. Ben hayatımda bir kere zehirlendim. Tamam mı? Yani geçen sene Bursa'da dersim vardı. E, böyle ÖABT dersim vardı. Arada işte PDR dersindeydik. Arada atıştırayım falan derken köfte yedim. Köfte yedikten sonra da derse girdim. Ondan sonra işte derse anlattık, çıktık, bizim ailemizle böyle buluşacaktık falan. Babamların yanına gittim. Normalde işte herkes yemek söyleyecek. Ben sadece çorba söyledim. Şimdi ama iyi değilim yani. En son kısımda gözümü hastanede açtım. Ve yaklaşık 3 gün kadar hastanede yattım. Bir de et bayağı kötüymüş herhalde et zehirlenmesi. Neyse atlattık çok şükür falan da. Yani şöyle bir durum var. E, ben o günden sonra hani köfte gördüğümde falan ayı falan oluyordum yani. Hani bak beni hatırlayın mesela burada. Çünkü neden? Bozuk yiyecek insanda doğal olarak zaten ne yapar? Etki yaratır. Bu öğrenilmemiş bir durumdur. Ama şimdi köftenin benim için daha önceden hiçbir anlamı yoktu. Herhangi bir duygun, hissim de yoktu köfteye. Nasıldı köfte? Nötr. Ne zamana kadar? Ben zehirlenene kadar. Nötrle koşulsuz yan yana geldiğinde arkadaşlar bir zaman sonra benim köfteden bahsedildiğinde bile midemin bulanması ne olacaktır? Köfte artık koşullu oldu. Mide bulanması da ne oldu? Koşullu tepki oldu. E bunu söndürelim mi? Söndürelim. Eğer ben ...bundan sonraki köfte yediğim zamanlar... ...midem şey pardon... ...zehirlenmezsem... ...yani koşulsuz uyarıcı ortamdan... ...kalkarsa eğer... ...bir zaman sonra ne olacaktır? Benim köfte görünce mide bulanma tepkimde... ...azalma yaşanacaktır... ...ya da ortadan kalkacaktır. İşte bu durum arkadaşlar nedir? Son nedir? Gördüğünüz gibi şu durum... son. Koşullandığım bir şeyi... Ne haline getirdim? Nötr haline getirmiş oldum. Anlaştık. Evet. Ses var Türkiye. Tabii bizi izleyenlerle ne kadar anlaştık onu da mesajlarınızda zaten görüyorum. Şimdi gençler sönme önemli bir kavram. Sönme ile alakalı anlattıklarımızı son olarak toparlıyorum. Ondan sonra da kendiliğinden geri gelmeyi anlatacağım. Şimdi biz ne dedik? Sönmede insanlar koşullu olan uyarıcıya verilen tepkide azalma yaşarlar. Ama bunun kriter noktası nedir? Koşullu uyarıcının arkasından koşulsuz uyarıcının gelmemesi gerekir. Tamam mı? Yani zilin arkasından et gelmediğinde bir zaman sonra zile verilen tepkinin azalması ne olacaktır? E, sönme olarak karşımıza gelecektir. Dediğim püf noktalarına dikkat edin. Ee, bu önemli bir nokta. Bakalım kendiliğinden geri gelmede ne oluyor? Beşinci ilkemiz kendiliğinden geri gelme. Evet. Şöyle bir tanım yapalım. Kendiliğinden geri gelme. Diyelim ki koşulsuz uyarıcı. Yani pekiştirgeç. Ortamda olmadığı halde ortamda olmadığı halde koşullu uyarıcıya gösterilen tepkinin koşullu uyarıcıya gösterilen tepkinin yeniden ortaya çıkmasıdır. Yeniden ortaya çıkmasıdır. Yani şundan bahsediyoruz arkadaşlar. E, Pavlov yaptığı deneyde zile olan tepkiyi ne yaptı? Söndürdü. değil mi? Sönme yaşandı. Peki ne diyor? Pavlov bir ara veriyor. Atıyorum 20 dakika bir ara. Sonra tekrar zili çaldığımızda hayvancağız ne yapıyor? Tepki veriyor. Peki ortamda et var mı? Yok. Ortamda et olmadığı halde. Hayvanın hani zür tesellisi acaba mı ya? Hani bir ihtimal belki etkiler. Hani düşüncesiyle tepki vermesi arkadaşlar şu nokta kendiliğinden geri gelmedir. Hala zilin arkasından etkilenmezse ne olur? Komple gider. O yüzden davranış artık tamamen ortadan kalkar. Şu örneği yapalım. <gülüyor> Şimdi ben arılardan korkmuyorum artık ama aradan birkaç gün geçti. Bir yerde otururken bir arı geldi ve işte yanımda dolaşmaya başladı. Ben arılardan bir anda tekrar korkum ortaya çıktı. Korkumun ortaya çıktığı nokta nedir? Kendiliğinden geri gelmedir. Peki öğretmende ne olur? Bakın öğretmende de şu olur. Şimdi öğretmen olan korkum azaldı benim ama bir gün yolda giderken adamı gördüm. Ve tekrar böyle bir korktum. Bakın o korktuğum an ne olacaktır? Kendiliğinden geri gelme. Peki benim köfte örneğim ne olur? Ne olur sakin? Şimdi ben tamam köfteden artık midem bulanmıyor ama bir gün bir yerde köfte gördüğümde tekrar o mide bulantısı tepkisinin ortaya çıkması arkadaşlar bu da ne olacaktır? Kendiliğinden geri gelmedir. Peki devam edelim. Yine önemli bir kavram. Şunları siliyorum. Birkaç olduk? Altı olduk. Arkadaşlar altı alışma. Diğer ismiyle duyusal uyumdur. Ve bununla karışan kavramlar var. Çok ciddi karışıyor, onu söyleyeyim. 7. Duyarsızlaşma. Ve 8. Duyarlılaşma. Şimdi, burada... Ee, çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Çok hassas bir nokta var. Sönmeyi tanımlarken ne dedim ben? Dedim ki sönmede koşulsuz uyarıcı ortamda yoktur. Koşullu uyarıcıya verilen tepkide ne olur? Azalma yaşanır. Alışma bunun tam tersi. Şöyle bir tanım yapacağız. Diyeceğiz ki koşulsuz uyarıcı yani pekiştireç ortamda olduğu halde koşulsuz uyarıcıya gösterilen tepkinin azalmasıdır. Ancak ancak alışmada tepki hiçbir zaman, hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmaz. Çünkü alışma fizyolojik bir durumdur. Ve doğuştan gelir. Arkadaşlar tanıma bir bakalım. Dedik ki koşulsuz uyarıcı ortamdaydı. Şimdi klasik örnekten gidelim. Benim koşullu uyarıcım kimdi? Zil. Peki benim koşulsuz uyarıcım kimdi? Et. Dolayısıyla da burada artık neye tepkinin azalması gerekiyor? Ete. Değil mi? Mantık şu olacak. Şurada göstereyim de. Ben hayvancıza et verdim, tepki verdi. Şimdi. Çok pardon. Et nasıl bir uyarıcı? Koşulsuz. Peki şöyle düşünün. Ben bu hayvana sürekli et verirsem ne olur? Bir zaman sonra eti olan tepkide azalma yaşanır. Çünkü neden? Arkadaşlar artık hayvan tat olarak doygunluk yaşar. Peki bir şey soracağım. Şöyle bir insan ya da hayvan var mı? Mesela ben bundan sonra yani çok et yedim artık et yemeği kesiyorum bıraktım bu işleri. Var mı böyle bir şey? Yok. Çünkü neden yok? Yani hayvan şu an doydu arkadaşlar. Sıkıntı bu. Yani dolayısıyla da ete verilen tepki hiçbir zaman tamamıyla ortadan kalkmaz. Bu hayvan acıktığında tekrar et yer. Olay bundan ibaret. Ama şunu da söyleyeyim. Bu çok önemli bir bilgi. Size sorduğumda klasik koşullanmanın alışması neydi dediğimde sizden duymak istediğim bu tanım değil. Sizden duymak istediğim şu arkadaşlar... Klasik koşullanmada alışma, duyu organlarının uyarıcıya verdiği tepkinin azalmasıdır. Duyu organlarının uyarıcıya verdiği tepkinin azalmasıdır. Arkadaşlar gelelim en hassas noktaya o zaman şimdi bu tanımı yaptığımıza göre sizden istediğim şey şu e, alışma her zaman fizyolojiktir bak alışma her zaman fizyolojiktir aynı zamanda alışma nerede ortaya çıkar duyu organlarında ortaya çıkar yani işitme koklama Tat alma, dokunma bunların hepsi nedir? Alışmadır. Ve ben size sorduğumda alışma neydi dediğimde sizden istediğimde bu. Yani ne istiyorum? Hocam alışma duyu organlarında verilen tepkinin azalmasıdır. Mesela ben şu an kolumda bir saat var. Kolumdaki saatin ağırlığını hissediyor muyum? Hayır. Çünkü neden? Dokunma duyusu buna alıştı artık. Mesela ee, bilmiyorum Ankara'da görmedim ama vardır mutlaka. Bursa'da şey vardır böyle balıkçıların olduğu bir yer vardır. Şimdi oraya girdiğinde ilk başta balık kokusu çok ağır gelir. Hani hakikaten seni böyle bir miden falan da bulanabilir ama bir dakika sonra falan artık balık kokusunu hissetmemeye başlarsın. Çünkü neden? Yani o kadar çok o uyarıcıya maruz kalırsın ki... Koku duyusu yani burun artık tepki vermemeye başlar. Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? İnsan bedeninin kendini koruma çabası. Yani diyor ki çok fazla uyarıcıya maruz kaldın. Artık bunu hissetme diyor mesela. Ama lütfen tekrar söylüyorum bunu asla unutmayın. Alışma dediğimiz durum klasik koşullanmada duyu organlarında ortaya çıkar ve fizyolojiktir. Birazdan çünkü başka bir şey anlatacağım. Başka kavramları anlatacağım. Evet. Başka nelere alışma yaşanır? Mesela parfüm kokusu değil mi? Mesela parfüm aldığınızda üzerinize sıktığınız parfümün kokusunu bir zaman sonra ne yapmazsınız? Hissetmezsiniz. Çünkü neden? O kadar çok maruz kalırsın ki o kokuya artık hissetmemeye başlar. Bunların hepsi arkadaşlar alışmadır. Sadece e, görme organı daha zor alışıyor. Yani orada biraz sıkıntı var ama onun dışında... Bütün duyu organları alışıyorlar. Peki şöyle bir örnek yapalım. Mesela dayak. Tamam mı? Hani dayak arsızı dediğimiz çocuklar var ya dayak nasıl bir uyarıcı? Koşulsuz fiziksel temastan bahsediyorum dayak derken. Bakın bir çocuğu sürekli olarak döverseniz yani fiziksel şiddete maruz kalırsa bir zaman sonra o çocuk artık dayağı dokunma duyusu olarak hissetmemeye başlar. Bu da nedir? Alışmadır. Yani kötü bir örnek ama maalesef alışmadır. Olay bu. Peki tekrar son bir e, üzerinde duracağım noktaları söyleyeyim size. Arkadaşlar alışma dediğimde neyi istiyorum? Fizyolojiktir ve alışma aynı zamanda nerede ortaya çıkar? Duyu organlarının tepki vermemesi. Lütfen bu iki tane bilgiyi klasik koşullanmada asla ve asla unutmayın. KPSSsi alışmayı sorarken seçeneklere mutlaka neyi koyar? Duyarsızlaşma. Aradaki fark ne? Evet. Keşke bizi izleyenlerden de alsak yorum değil mi? Ne güzel olur. Şimdi çünkü işin eğlenceli kısmı orada. Ama tabii biz geri bildirim alamıyoruz. Şöyle söyleyeyim duyarsızlaşmayla yani seçenekleri okuduğunuz paragrafı okudunuz soruyu alışma var, duyarsızlaşma var. Birbirine çok benzeyen kavramlar. Peki aradaki fark ne? Arkadaşlar duyarsızlaşmayı şöyle tanımlıyoruz. Bir duruma bir duruma <gülüyor> psikolojik veya veya duygusal olarak duygusal olarak tepki vermemeye başlamaktır. Vermemeye başlamaktır. Bununla alakalı çok fazla örnek söyleyeceğim size ama lütfen şunu unutmayın. Alışma fizyolojik iken duyarsızlaşma neymiş? Psikolojik ya da duygusalmış. Dolayısıyla da arkadaşlar bu ayrımı bilmemiz gerekiyor. Şimdi örneklendirelim, kıyaslayarak anlatalım. Şimdi gençler şöyle bir durum var. Benim doktor arkadaşlarım var mesela. ilk mesleğe başladığında e, hastasını kaybetmişti. Ve hastasını kaybettikten sonra bir hafta boyunca yemek yiyemedi. Ondan sonra mesleğinden soğudu, mesleğini yapmak istemedi falan. Yani ve gerçekten çok zor zamanlar yaşadı. Ama şu an aradan yıllar geçtikten sonra mesela şey diyor. Ha bu hasta eks mi oldu? Tamam kapatın falan. Ya şimdi... Diyorum ki ne kadar ruhsuzsun ya. Hani böyle böyle nasıl olabilirsin falan diyor ki yani. Sen de yapsan sende de aynı şey olacak. Çünkü neden? Biz mesleğimizi yaparken bazı konularda ister istemez ne yapıyoruz? Duyarsızlaşma ortaya koyuyoruz. Özellikle zor mesleklerde mesela neydi bu? E, Gazsal mı diyorlar? Ölü yıkayanlara. Değil mi? Gazsal. Şimdi e, düşünsenize mesleğiniz bu kasasınız. Her gün bir bir sürü ölü insan geliyor. İlk başta mutlaka bunu yaparken, bunu yaparken o insanlar zorlanmıştır. Ama bir zaman sonra artık duyarsızlaşma ortaya çıkar. Çünkü neden? Duyarsızlaşma olmadan o mesleği o insanların yapması hakikaten neredeyse imkansız. Şimdi alışmayı hangi boyutta konuştuk? Duyu organları boyutunda. Ama duyarsızlaşmayı anlatırken ne dedim? duyarsızlaşma dediğim psikolojiktir. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Ee, şimdi duyarsızlaşma tabii evet bir taraftan mesleki anlamda iyi bir şey. Mesela ben danışmanlığa ilk başladığımda bizim bir hocamız vardı Bursa'da. Ağır vakalarla çalışıyordu genelde. Ee, hatırlıyorum o vakaların hikayelerini duyduktan sonra böyle eve gittiğimde akşam böyle istemsiz bir şekilde ağlıyordum. Ya yani çünkü hani zor şeyler. Bir zaman sonra tabii ister istemez o insanlara yardımcı olmak adına senin birazcık daha hani artık duygularından arınman gerekiyor. İşte bu yaşadığımız şey arkadaşlar duyarsızlaşmadır. Ya da dünyada yaşanan savaşlardan bahsedelim. Yani düşünsenize Suriye'de şurada yanı başımızda savaş oluyor. Eskiden çok daha fazla tepki verirken artık çok önemsemiyoruz. Ya da şehit haberleri mesela yani eskiden bir tane bile olduğunda ortalığı yıkarken şimdi çok daha az insanlar tepki vermeye başlıyorlar. Yani bunun sebebi bir şeylerin duyar bir şeylere duyarsızlaşıyor olmak. Yani evet mesleki anlamda iyi ama hayat anlamında kötü olabilir. E son bir örnek vereyim. Bir gün derse gidiyorum. E Bursa'da şey vardır. Bilenler vardır aramızda. Bizim Fomara'ya tarafına Zafer Plaza'nın oradan yürüyorum. Böyle Yine kar yağıyor Bursa'da inanılmaz bir şekilde her taraf kar tutmuş falan. Ben böyle aşağıya doğru inerken yerde kartonların üzerinde yatan bir adama gördüm. Yani adamın üzerinde de kar tutmuş artık yani neredeyse donmuş adam falan. Böyle giderken yani doğru mu görüyorum falan diye durdum ve baktım evet yani adam orada üzeri artık kar tutmuş. Yani adamın öldüğünü falan düşündüm ben zaten. Ee, orada bekleyen şeyler vardı, polisler vardı. Dedim ki, şurada bir amca var, hani galiba ölmüş olabilir, hani ya da bir şey, hani rahatsız olabilir falan. Bir bakar mısınız? Bana şöyle söylediler, ya dediler, o hep orada uyuyor. Şimdi <gülüyor> olayın mantığı, onlar hep görüyor demek ki adamı. Ama düşünsenize, adam sanki yatak odasında uyuyor. Hani diyorum ki, ne yapıyor bu adam burada? Yani duyarsızlaşma böyle bir şey. Ya duygusal olarak artık. Hiçbir tepki vermiyorsun mesela ve bu bazen dediğim gibi kötü bir şey olarak da karşımıza geliyor. Arkadaşlar sorularda lütfen şöyle ayırın. Soruyu okudunuz. Eğer duyu organları yani tat, dokunma, işitme, koklama duyusunda tepki azalması varsa bu ne olacaktır? Bu alışmadır. Yani fizyolojiktir ama... Psikolojik olarak, duygusal olarak tepki veremiyorsanız artık bu da ne olacaktır? Tabii ki duyarsızlaşmadır ve şunu da söyleyeyim. Mesela iş yerindesiniz, çok böyle küfür eden bir kişiyle çalışıyorsunuz. İlk başta küfür sizi rahatsız eder, ondan sonra rahatsız etmemeye başlar. Bu hangisine girer mesela? Duyarsızlaşmaya girer. Çünkü neden? Orada artık duygusal olarak ne yapıyorsunuz? Tepki vermemeye başlıyorsunuz. Peki devam edelim. Alışmayla duyarsızlaşma böyleydi. Gelelim bir de duyarlılışma var. Arkadaşlar duyarlılışma dediğimiz şey bir konuda, bir konuda aşırı hassasiyet dostaniktir. <gülüyor> Şimdi bir konuda aşırı hassasiyet göstermektir. Yani bunu en çok insanlar ne zaman yaşarlar? Hastayken yaşarlar. Hamileler çok yaşar mesela. Ee, ya da ne bileyim e, bazen insanlar böyle hani kendilerini kötü hissettiklerinde daha duyarlı olabilirler. Ama çok olduğundan çok daha fazla tepki vermektir duyarlılaşma. Ben size ablamdan bir örnek verin. Bu da aramızda kalsın. Ablam duymasın. Şimdi... E, ablam tualpe işte bebek bekliyorlar böyle oturuyoruz odada ben işte kitap okuyorum onlar maç izliyorlar milli takımın maçıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam ve ablam da şunu gördüm ben yani gözlerini falan siliyor böyle işte ağlıyor falan ben böyle dehşete düştüm ablama bakıyorum çünkü maç izliyor ablam yani dedim ki abla ne oldu Ayşegül dedi o dedi çocuk dedi öbürüne tekme attı dedi Dedim ki abla olabilir hani maç bu, maçta böyle şeyler oluyor falan. Ablam döndü bana hışımla dedi ki sana inanamıyorum. Onun da annesi babası var tamam mı? Sen nasıl insansın? Falan. Ben şoka girdim yani böyle bir şey olmamıyor ve hala ağlıyor ablam. İşte ben dedim ki evet bu duyarlılaşma. Çünkü neden? Hamile insanlar normalde verecekleri tepkiden çok daha fazla tepki ortaya koyabiliyorlar. Yani ona göre onu da hamile arkadaşlarımızı uyaralım <gülüyor> Durum böyle arkadaşlar. Toplamda 8 tane konuştuk. Ee, şimdi devam edeceğiz. En önemli kavramlara başlayacağız. Gölgeleme, engelleme bunlardan bahsedeceğiz. Ama onlara geçmeden önce ben size genelleme ve ayırt etme kavramını da anlatmak istiyorum. Ondan sonra diğer kavramlara başlayabiliriz. Arkadaşlar 9. kavramımız uyarıcı genellemesi kavramı. Uyarıcı genellemesi e, klasik koşullanmada olan bir kavram ve şunu ifade eder. Benzer uyarıcılara aynı tepkiyi vermektir. Benzer uyarıcılara aynı tepkiyi vermektir. Şimdi burada kriter noktası nedir? Uyarıcıların benzer olması gerekir. Yani mantık şudur. Uyarıcılar birbirine benzeyecek ancak tepki ne olacak? Aynı. Tepki arkadaşlar değişmez. Şundan bahsediyorum basit örneklerle başlayalım. Mesela ben zil çaldım ve hayvan ne yaptı? Sarya tepkisi verdi. Şimdi bu normal zaten bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama telefon zili çaldığında hayvanın yine tepki vermesi aynı tepkide bulunması ne olacaktır? Uyarıcı genellemesi olacaktır. Anlaştık. Yani uyarıcılar benzer ama tepki ne olur? Aynı olması gerekir arkadaşlar. Tamam. Devam edelim. Mesela bir öğretmenin, şurada göstereyim. Öğretmenin anlattığı matematik dersini çok seven çocuklar, öğretmenin anlattığı geometri dersini de çok sevmişlerdir. Bakın burada ne oldu? Ne oldu? Dersler birbirine benzer olduğu için uyarıcı genellemesi ortaya çıktı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, gelişimi anlatırken size, hatırl ya, mutlaka hatırlıyorsunuzdur, bir uyarı yapmıştım Piaget'i anlatırken. Dedim ki özümleme kavramıyla genelleme aynı şeydir, uyumsamayla da ayırt etme aynı şeydir. Şimdi bakın tam da oraya geldik aslında. Ee, uyarıcı genellemesi dediğimizde neye bakıyorduk burada? Soru köküne bakıyorduk. Soru kökünde Piaget varsa bunun cevabı özümlemedir. Ama soru kökünde Piaget yoksa cevap ne olacaktır? Genellemedir. Hatta sınavda şöyle bir soru geldi. Dedi ki: Bir hemşire dedi, işte çocuğun çocuğa iğne yapmıştır. İğneden sonra çocuk hemşirelerden korkmaya başlamıştır. Başka bir gün başka bir hemşire Çocuğun yanağını sıkmak isterken çocuğun ondan da korkması Piaget'e göre derse özümleme, piyaja demezse genelleme dememiz gerekiyor. Ya da şöyle düşünün yine öğrenme kuramcılarının anlattığı bir hikayedir bu. Bir tane yavru ceylandan bahsediyor. Yavru ceylan sarı siyah renkli bir kaplan görüyor ormanda ve bu kaplan onu kovalamaya başlıyor. Çok korkuyor ve kaçıyor. Hikayede diyor ki biraz ileride sarı siyah renkli başka bir hayvan gördüğünde ondan da korkması. Bakın ondan da korkması. Bu ne olacaktır? Piaget'e göre derse cevap özümleme. Piaget demezse cevap uyarıcı genellemesi. Anlaştık. Orada neler benzer? Sarı siyah rengin benzer olmasından kaynaklanıyor. Arkadaşlar uyarıcı genellemesi özetle şudur. Her gördüğümüz sakallıyı dedemiz sanmaktır. Çünkü neden? Yani... Ortak nokta olduğunda, benzerlik ortaya çıktığında biz ne yaparız? Diğer şeyleri de koşullanma ortaya koyarız. Mesela şöyle düşünün, bir çocuk öğretmeninden dayak yiyor. Öğretmen ne olsun mesela? Bıyıklı bir öğretmen olsun, tamam mı? Çocuğun bundan sonra bütün bıyıklı öğretmenlerden korkması ne olacaktır? Uyarıcı genellemesi olacaktır. Peki ayırt etmeye de bakalım. 10 ayırt etme. Arkadaşlar şöyle tanımlıyoruz. Farklı uyarıcılara... ...farklı tepkiler vermektir. Farklı uyarıcılara farklı tepkiler vermektir. Yani bu sefer... Evet hayvan zile tepki veriyor ama ama telefon zili çaldığında ne yapacak? Artık tepki vermemeye başlaması ne olacaktır? Ayırt etme olarak karşımıza gelir. Ya da mesela düşünün öğretmen dediğimizde kendisini döven öğretmenden korkar ama diğer öğretmenlerden korkmamasını olacaktır. Bu da arkadaşlar tabii ki ayırt etme olarak karşımıza gelir. Ya da şöyle düşünün önceden çocuk... Sayısal bütün derslerden korkuyor. Yani içinde işlem olan bütün derslerden korkuyor. Ama bir zaman sonra sadece matematikten korkarken kimyayı, işte fiziği sevmeye başlamasının olacaktır. Ayırt etme yaptığını gösteren bir durumdur diyoruz. Böylece ikinci kısımda biz klasik koşullanmanın ilkelerine devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Müzik